El Fuege Tango'nun Büyülü Kutusu Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu Merhabalar sevgili dinleyenler 94.9 açık radyoda El Foge programında değilsiniz bugün 95.0 açık radyodasınız ama yine El Foge programında tangonun büyülü kutusunu birlikte aralamaya devam edeceğiz bir süredir bildiğiniz üzere frekansımız 94.9'dan 95.0'a Değişti, Yani böyle 0.1 MHz yükselmiş olduk. Hani böyle yeni tabirle bir tık daha ileri gitmiş olduk. Ve böylelikle umuyoruz ki daha uzaklarda çok daha net bir açık radyo yayını dinleme şansınız olacak. Bugün Elfo ustaların ustalara ithaf ettiği tangoların izlerini süreceğiz birlikte. İlk parçamız De Carisimo'ydu. De Carisimo bir Piazzolla bestesi, Astor Piazzolla bestesiydi ve uzun yıllar Astor Piazzolla'nın bandayonistliğini yapmış olan Leopoldo Federico'dan. Leopoldo Federico'nun daha sonra kendi kurduğu orkestradan dinledik De Carisimo'yu. Yani Federico da bir yerde kendi ustasının eserini yorumlamıştı. Piazzolla ise De Carisimo'yu Julio De Caro'ya, ithaf ederek yazmıştı. Zaten başlığı da Julio De Caro'nun soyadından Dekarissimo bir kelime oyunuyla oluşturulmuş bir başlık. Julio De Caro ise tangoda rime makasını değiştiren en önemli isimlerden bir tanesi. Julio De Caro'dan sonra tango müziğinde aranjman ve orkestrasyon anlayışı tamamen değişmiş ve Dekarian Adının altında kendi adına resmen bir ekol oluşturmuş ve daha sonra gelen birçok müzisyen de onun açtığı yoldan ilerlemiş, müziği böylelikle yükseltmişler. Ve Julio De Caro bu kadar büyük bir isim olmasına rağmen Anibal Troilo, Osvaldo Pugliese ve Piazzolla gibi büyük isimler için birer tango bestelemiş. Maalesef ki bunlardan sadece bugüne Anibal Troilo isimli tangosu ulaşmış. Düşünün ki böyle bir üstad tangoya... Katkı yapan başka bir üstad için tango besteliyor. Şimdi bunu dinliyoruz. Anibal Troilo ve daha sonra ustaların ustalara ithaf ettiği tangolarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Anibal Troilo adlı tangoyu dinledi Kulo de Caro orkestrasından Hulia de Caro gibi büyük bir üstad. Anibal Troilo gibi genç bir tangero'ya tangocuya, tango müziş sinirine ithafen bir tango yazmıştı. Ve Anibal Troilo isimli bu tangoyu dinledi Kulo de Caro orkestrasından. Bugün El tangonun büyülü kutusunda ustaların ustalarına ithaf ettiği tangoların izlerini süreceğiz hep birlikte. Hulia de Caro Ray makasını değiştiren isimlerden bir tanesiydi dedik. Tango müziğine orkestrasyon ve aranjman anlayışını getiren ve tango müziğini kendisinden sonra başka bir boyuta sürükleyen isimlerden bir tanesiydi. Decarian ekolünü de yaratan isimdi Julio Decaro. Aynı zamanda Osvaldo Fresedo diye bir isim daha vardı. O ise biraz daha klasik çizgide ilerliyordu. Şimdi bir Osvaldo Fresedo Tangosu dinleyeceğiz. Frasedo'nun orkestrasından bir tango dinleyeceğiz ama buradaki piyaniste yani piyanoya özellikle tango severlerin biraz daha kulak kabartmasını rica edeceğim. Bir tahmin edelim bakalım piyanoda kim var acaba? Osvaldo Frasedo orkestrasından. Viejo Rincon dinliyoruz eski köşe.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 Yeho Rincon Eski Köşe adlı tangoyu dinledik Osvaldo Fresedo Orkestrası'ndan. 1925 tarihli bir tangoydu ve acaba piyanoda kim var diye sormuştuk tango severlere. Tango severlerin çok yakından tanıdığı muhtemelen çalışından da hemen kendisini ayırt ettikleri bir isim vardı. Piyanoda Carlos Sarli. Evet Carlos Sarli 1928 yılında kendi orkestrasını kurmadan önce Osvaldo Fresedo orkestrasında piyanist olarak çalışmıştı. Ve müzikal anlamda da kendisini çok etkileyen ustası Fresedo'ya ithafen Milongero Viejo yani eski Milongero ya da ihtiyar Milongero tangosunu yazdığı bilinir. Hatta Disarli'nin birkaç kez ama her seferinde enstrümantal olarak kaydettiği bu tangonun Ernesto Fama vokaliyle bizzat Osvaldo Fresedo Orkestrası tarafından da seslendirilmiş bir kaydı bulunmakta. 1928 tarihli bu kayıtta da muhtemelen piyanoyu, tangoyu ustasına adayan genç piyanist ve besteci Carlos Disarli çalıyordu. Şimdi Disarli'nin kendi orkestrasıyla 1955 yılında kaydettiği, enstrümantal olarak kaydettiği bu tangoyu Ustası Fresedo'ya ithaf ettiği Milongero Viejo'yu dinliyoruz. Milongero Viejo'yu dinledik Carlos Disali orkestrasından ve besteci Carlos Disali'nin ustası Osvaldo Fresedo'ya itafen yazdığı eski Milongero adlı tangoydu bu. Geçen haftanın başlarında bir tango ezgisi dolandı dilime. Daha doğrusu aklıma takıldı. ben de sosyal medyadaki Elfoje hesaplarından aklımda çalıp duran bu keyifli tangoyu fırsat olup da dinleyebileceklerin kulağına hoş bir sada bırakır ümidiyle paylaşmıştım. Facebook'taki Elfoje sayfasında bizim yani radyoda Tango programı yapanların büyük ustası sevgili Fehmi Akgün de o parçanın altına yorum yapmış ve o tangonun Carlos Disarli'ye ithafen yazıldığı bilgisine not düşmüş. Bu bilgiyle birlikte tangonun içindeki melodik göndermeler daha da bir anlam kazandı. Parça Carlos Disarli'ye ithaf edilmiş. Ve Disali'nin de kendi ustası olan Osvaldo Fresedo'ya ithaf ettiği az önce dinlediğimiz Milongero Viejo adlı tangodan motifler içeriyor ve adeta ona gönderme yapıyor. Bu silsileyi bilmek ve ustaların ustalarına müzikle yolladıkları zincirleme selamın şifrelerini çözümlemek gerçekten çok etkileyici bence. Bu usta-çırak ilişkisinin müzikteki, tangodaki yansıması, oradaki vefa duygusu ve ustalarını ölümsüzleştirmek için müzikle kurulan bu bağ bence çok büyüleyici. O nedenle bugün tangonun büyülü kutusu El Fuege'de, ustalara müzikle gönderilen selamların izlerini sürmeye karar verdim. İşte az önce dinlediğimiz Milongero Viejo tangosu Carlos Di ustası Fresedo'ya ithaf ettiği bir tangoydu. Şimdi de Carlos Di Sarli'ye ithaf edilmiş olan Carlos Garcia'nın Al Maestro con Nostalgia adlı tangosunu dinleyeceğiz ve içerisinde Milongero Viejo'dan yani ustasının ustasına ithaf ettiği tangodan motifler duyacağız. İşte bugünkü programı yapmamıza vesile olan ve bir hafta boyunca kafamın içinde çalan o muhteşem tango Al Maestro con Nostalgia. Mm ¶¶ -hmm. Muhteşem bir tango değil mi? Gerçekten Al Maestro con Nostalgia. Bir Carlos Garcia bestesi, ustası Carlos Disarli ithaf edilmiş bir tangoydu. Ustası derken tabi ki Carlos Disarli piyanist olduğu için ve ölene kadar kendi orkestrasının başında piyano çaldığı için Carlos Garcia hiçbir zaman Carlos Disarli orkestrasında piyano çalmamıştı. Bu anlamda bir usta çıraklıktan bahsetmiyoruz ama Carlos Di öyle bir müzisyen, öyle bir piyanisti ki kendisinden sonra gelen bütün piyanistleri zaten etkilemişti. İşte bu nedenle Büyük Ustaya, Al Maestro con Nostalgia, Büyük Ustaya Nostalji ile adlı tangoyu bestilemiş Carlos Garcia. Dinlediğimiz kayıt ise Carlos Garcia'nın 2008 yılında yapılan Café Delos Maestros adlı belgesel filmin soundtrackinde yine kendi orkestrasıyla yaptığı bir kayıttı. Bu film kendisi de tango değil ama bir film müziği bestecisi olan Gustavo Santolagia'nın yap yapımcılığında çekilmiş bir belgesel. Buenos Aires doğumlu olan besteci bence bir nevi kendi evinin Buenos Aires'in müziğine kendi müzik dünyasını etkilemiş olan tangoya ve onun ustalarına saygı niteliğinde çekmiş bu filmi. Film adeta ço artık ileri yaşlarda olan hayattaki büyük ustalar yani bir diğer anlamıyla tango tarihini bizzat yazan isimlerin resmi geçidi gibi. Her ustanın kendi orkestrası ile birer eser seslendirdiği anıtsal bir konser projesinin hazırlık aşamasıyla ustalarla olan röportajlardan oluşan bir belgesel. Baktığınız zaman yürümekte dahi zorlanacak dediğiniz yaşlı amcaların enstrümanlarının başına geçtiklerinde nasıl bir çocuk gibi heyecanlandıklarını, çalmaya başladıklarında nasıl devleşti ve enstrümanı bir şov gösteri unsuru olarak e, kullanıp böyle teknik beceriler sergileme derdinden sıyrılmış bir şekilde gayet vakur ve yılların verdiği olgunlukla sadece ama sadece müziği hisseden birer usta olarak nasıl yorumladıklarını görüyorsunuz bu filmde. Üstelik eski günlerden ustalarından bahsederken gözlerinin dolması ise zamanında paylaşılanların sadece müzik olmadığını bize oldukça derinden hissettiriyor. Tango severleri bir belgesel film tavsiyesi olmuş olsun Cafe Delos Maestros. Belki daha sonraki programların birinde bu film ve müziklerinden daha geniş şapta bahsederiz ama bugünkü program ustaların ustalarına vefa göstergeleri olan ustalara ithaf edilmiş tangolardan oluşuyor. Şimdi bir besteci ilk dönem tango bestecilerinden birine yazılmış bir tangoya kulak veriyoruz. Don Agustin Bardi. Besticisi Horacio Salgan kendi orkestrasıyla seslendiriyor.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 Horacio salgan orkestrası ile dinledik bir Horacio salgan bestesiydi Don Agustin Bardi Don Agustin Bardiye. Agustin Bardi 1884 1941 yıldır arasında yaşamış olan kemancı ve piyanist. Daha çok tango edebiyatına kazandırdığı besteler ile biliniyor ismi. Besteleri arasında benim en sevdiklerimden Gagio Siego, La Ultima Cita, Chusas gibi tangoları saymak mümkün. 30 tanesi yayımlanmamış olduğu halde 70 civarında tango bıraktığı söylenen bu besteci için tango yazan bir başka büyük usta daha var. Osvaldo Pugliese. Şimdi Pugliese'nin Bardi için muhtemelen Bardi'nin ölümünden sonra yazdığı Adios Bardi, Hoşçakal Bardi adlı tangoyu dinliyoruz. 35.0 açık radyoda El Fuego programındasınız. Tango'nun Büyülü Kutusu'nu birlikte aralıyoruz. Bugün Tango'nun Büyülü Kutusu'nda ustaların ustalarına ithaf ettiği tangoların izlerini sürüyoruz. Az önce de Osvaldo Pugliese'nin eski bir tango bestecisi olan Agustin Bardi için yazdığı Adios Bardi adlı tangoyu dinledik kendi orkestrasından, Osvaldo Pugliese orkestrasından. Tango edebiyatına çok sayıda beste armağan etmiş olan Agustin Bardi için yazılmış bir tangoydu bu. 1900'lü yılların henüz başlarında yazdığı tangolar sonrasında birçok orkestra tarafından yorumlanmıştı Agustin Bardi'nin. Şimdi bestecinin yine en bilindik tangoları arasında olan STV'yi, yani yazılışı C.T.V. yani 3 tane harften oluşan bir başlığı var. Yazılışı CTV olan STV adlı tangosunu Anibal Troll Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. STV olarak yazılan ve okunuşuyla STV yani görünüyorsun anlamına gelen bu tango işte aslında kendi aralarında yani bir yerin açıkta görünüyor gibi şifreli bir mesaj da muzur bir espri de içerdiği söyleniyor. Tango'da bu tarz çift anlamlı böyle tevriyeli tabirler sıkça kullanılır. Başlıklarda da tango isimlerinde de böyle iki manaya gelen içerisinde şifreli mesajların olduğu tango isimleri zaman zaman bulunur. C.T.V şeklinde 3 tane harfle, büyük harfle yazılan bir tango başlığı. Birçok anlama tabi e, yorulabilir. Bu anlamlardan bir tanesi ama böyle ucu açık, ucu yorum, yorumlayanlara e, açık bir şekilde bırakılmış tango isimleri de mevcut. O yüzden bestecinin bu ismi koyarkenki gerçek maksadını asla bilemiyoruz. Şimdi bu tangoyu Agustin Bartin'in STV adlı tangosunu dinliyoruz. Adına hem Horacio Salga'nın hem de Osvaldo Pugliese'nin beste yaptığı, kendisine tango ithaf ettiği büyük besteci Agustin Bardi'nin bir tangosunu dinledik. STV. STV tangosu C.T.V. şeklinde 3 harften oluşan bir başlığa sahipti. Ve bu tangoyu Bafa Berlingiere Orkestrası'ndan dinledik. Böyle başlığı sadece harflerden oluşan tango isimleri sadece bu tangoya özgü değil demiştik. Örneğin nokta B. B. Yani başlığı B.B. iki tane B harfinden oluşan bir tango var. Radyoda 30 yıl tango programı yapan Üstad Fehmi Akgün ki buradan kendisine ustamıza selam göndermiş olalım. Şöyle bir anekdot aktarmıştı bana. Yıllar evvel o da kendinden önceki radyo programcılarından ve aynı zamanda Orhan Avşah Tango Orkestrası'nın da solisti olan Selçuk Kaska'nın radyodaki tango programını dinlerken kendisinin bu parçayı... Yani BB parçasını. Yahu Bridget Bardo'ya da tango mu yazılırmış artık. Bunlar da iyice ne abarttılar bu isim işini. E, gibi e, bu şekilde esprili bir e, anonsla sunduğunu hatırlar. Hatta kendisi de arkasından arayıp ya o BB Bridget Bardo değil aslında Baffa Berlingieri ikilisinin kısaltması diyerek de düzelttiğini anlatmıştır bana. Dolayısıyla bu başlığın harflerden oluşması birçok yoruma veya espriye yol açabiliyor demiştik zaten. Evet bu BB isimli tango az önce STV isimli tangoyu seslendiren orkestra Baffa-Berlingieri orkestrasının kurucuları Ernesto Baffa ve Osvaldo Berlingieri'nin soyadlarının baş harfleri aslında. B.B. B. Şimdi dinleyeceğimiz bu tango Troylo Orkestrası ile 2 Nisan 1963 tarihinde kaydedilmiş görünüyor. Baffa Berlingieri Orkestrası ise 1965 yılında kurulmuş. Ernesto Baffa pandaniyonist olarak ve Osvaldo Berlingieri Piyanist olarak her ikisi de Troll Orkestrası'nda çalışmışlar ve Troll Orkestrası'ndan ayrıldıktan sonra kendi isimlerine bu orkestrayı kurmuşlar. Demek ki bu kayıt e, her ikisinin de Troll Orkestrası'ndayken seslendirilmiş ve yapılmış. Dolayısıyla orkestranın içerisinde orkestraya bir beste sunarak katkıda bulunmuşlar. B.B B adlı tangoyu Baffa Berlinguer isimlerini singeleyen bu tangoyu Anibal Troil Orkestrası'ndan dinliyoruz. <Gülüyor> BB isimli tangoyu Anibal Troil Orkestrası'ndan dinledik. Baffa Berlingieri, Ernesto Baffa ve Osvaldo Berlingieri'nin su isimlerinin baş harflerini temsil eden bir tangoydu bu. BB tangosu ve her ikisi de Anibal Troil Orkestrası'nda yer alıyordu. Orkestranın müzisyenlerindendi ve kendileri orkestra içerisindeyken... Kaydedilmiş bir e, tangoydu bu. Ne mutlu ki bu müzisyenlere ustaları kendi bestelerini henüz onlar orkestranın içindeyken bile seslendiriyor. Ve daha sonra az önce bahsettiğimiz Cafe Delos Maestros e, adlı belgesel filmde Ernesto Baffa'nın Pichuco'dan yani ustası Troilo'dan bahsederken ki e, anlatımını gerçekten görmeniz lazım. O kadar duygulanıyorlar ki nasıl bir bağlı bağlılar ustalarına nasıl bir saygı ve hürmet gösteriyorlar gerçekten etkilenmemek mümkün değil elbette böylesi büyük bir müzisyenden Pichuco'dan bahsederken Pichuco için yazılmış tangolardan da bahsetmek gerekiyor tabi ki sadece Pichuco adını içeren en az 5 tane tango var benim bildiğim bunlardan yine usta bandanyonist Armando Pontier'in bestesi olan Pichuco'yu Bestecinin kendi orkestrası olan Franchini Poncier orkestrasından dinleyelim. Anibal Troilo için yazılmış, bu ustaya ithaf edilmiş Pichuco tangosu. Kendisi de yine usta bir bandoneonist olan Armando Pontier'in El Bandanion de Buenos Aires, Buenos Aires'in bandanionu lakaplı Anibal Pichuco Troilo için bestelediği tangoyu dinledik. Pichuco tangosunu dinledik Franchini Poncier Orkestrası'ndan. Ve arada bu Francini Poncier Orkestrası'na ismini veren Enrique Mario Franchini'nin de muhteşem keman sololarına da kulak vermiş olduk. Kendisine onlarca Parça onlarca tango itaaf edilen Pichuco Troilo da bir besteci olarak kendi üstadlarını unutmamıştı elbette. Tüm bandoneonistlerin ilk ve en önemli virtüözlerden saydığı üstad Pedro Mafia için yazdığı A Pedro Mafia adlı tangoyu Troilo Grela ikilisinden dinliyoruz. <Gülüyor> El Bandoneon de Buenos Aires lakaplı Anibal Picchuco Troilo'nun bir başka Bandoneon virtüözü ustası Pedro Mafia'ya ithafen yazdığı A Pedro Mafia adlı tangoyu Troilo Grela ikilisinden dinledik. Bugün ustalardan ustalara ithaf edilen tangoların izlerini sürdüğümüz El de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tangocular arasındaki bu vefa duygusu beni her zaman duygulandırmıştır. Bugün sadece küçücük bir kısmını örnekleyebildiğimiz bu ustaların ustalara yazdığı Tangolardan repertuarda daha çok var. Bir kısmını biz de yeni yeni keşfediyoruz. Eğer sizin de bildiğiniz böyle ithaf edilen tangolar varsa sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilir. Tango isimlerini ve ithaf edildikleri kişileri bizimle paylaşabilirsiniz. Anlaşılan bu başlıkta başka programlar da yapacağız. O programlarda o tangolara da yer verebiliriz. Bunun için sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Facebook'ta El Fueye yazılı El Fueye'nin sayfasından ya da Instagram'da El Altre Fueye hesabından bize ulaşabilirsiniz. El Fueye yazılır. Y ile yazılır. J ile okunur. El Fueye aslında körük demektir. Ama Buenos Aires'te Portenio'lar ya da Tangero'lar müzisyenler arasında tangonun büyülük kutusu olan bandenyonu ifade etmek için kullanılır. Bizim programımıza ismini veren El Fueye tabiri. Bugünkü Tango'nun büyülü kutusunu da bir milongayla hem de tango deyince akla gelen en büyük ustalardan biri Carlos Gardel'e ithaf edilmiş bir milongayla kapatıyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere, sağlıkla ve hoşçakalın. Buradan tüm ustalara selam olsun. Müzik de verte carlito gardelañío con el cabello canoso tenerte tenerte me hubiera gustado verte y como corrientes corrientes Ve bugün seni görmek istemiştim. Seni görmek istemiştim. Seni görmek istemiştim. Seni görmek istemiştim. Seni görmek istemiştim. coladina eso la muerte, de un todo verde. Y lañoso, con el cabello canoso